Herbert George Wells Görünmez Adam Bölüm 1 Tuhaf Adamın Gelişi Yabancı, Şubat ayının başlarında yılın son karının yağdığı soğuk bir kış günü, keskin bir rüzgarın ve şiddetli bir karın altında, yaylaların oradan, göründüğü kadarıyla Brambleyhurst istasyonu tarafından kalın bir eldiven giydiği halde, küçük siyah bir bavulla yürüyerek gelmişti. Baştan aşağı sıkı sarılmıştı. Yumuşak fötür şapkasının kenarları...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 Pazarlık edeceği Bayan Hal'ın peşinden arka taraftaki odaya doğru ilerlemişti. Böyle bir girişin şartlar hakkında çabucak varılan bir anlaşmanın ve masanın üzerine fırlatılan 2-3 İngiliz altınının ardından handaki odasına vermişti. Bayan Hal ateşi yakmış ve bu yabancıya kendi elleriyle yemek hazırlamak üzere yanından ayrılmıştı. Bırakın sıkı pazarlıkçı olmayan birini kışın Leaping'e gelen bir ziyaretçi bile duyulmamış bir talih kuşu demekti. Ve Bayan Hal kendisinin bu talihe layık olduğunu göstermeye kararlıydı. Domuz pastırmasını ocağa koyup tembel yardımcısı Mili'yi dikkatlice seçtiği birkaç aşağılama ifadesiyle kamçılayıp harekete geçirir geçirmez masa örtüsünü tabakları ve bardakları arka odaya taşımış,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 büyük mavi bir gözlük taktığını ve paltosunun yakalarından gür favorilerin fışkırdığını fark etti. ''Peki efendim.'' dedi Bayan Hal. ''Nasıl isterseniz. Biraz sonra da oda ısınır.'' Yabancı buna yanıt vermeden tekrar başını çevirdi. Bayan Hal konuşma çabalarının biraz zamansız olduğunu hissederek elindeki sofra takımlarının geri kalanını da çabucak masaya yerleştirdi ve odadan dışarı fırladı. Geri döndüğünde yabancı taştan bir adam gibi kambur sırtı, yukarı kaldırılmış yakaları ve yüzüyle kulaklarını tümüyle kaplayan, aşağı doğru eğilmiş kenarlarından kar suları damlayan, şapkasıyla hala orada dikilmekteydi. Yumurtaları ve domuz pastırmasını masaya fark edilmesini sağlamak için özel bir şiddetle bıraktı ve alçak sesle değil de sanki yabancıyı çağırır gibi yüksek sesle ''Yemeğiniz hazır efendim'' dedi. ''Teşekkür ederim'' dedi yabancı aynı anda ve Bayan Hal kapıya ulaşana kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra aniden döndü ve hızla masaya yaklaştı. Bayan Hal barın arka tarafından mutfağa doğru giderken düzenli aralıklarla tekrarlanan bir ses duydu. Cırk, cırk diye devam edip gidiyordu ses. Bir tasın içinde hızla çalkalanan bir kaşığın sesiydi bu. ''Ah bu kız'' dedi. ''Bak işte, unuttum gitti. Bu kadar zamandır oyalanıyor.''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 Sonra palto ile şapkanın çıkarılmış ve ateşin önündeki bir sandalyenin üzerine bırakılmış olduklarını fark etti. Şömine'nin çelik paravanasının üzerinde bir çift ıslak bot duruyordu. Paravanayı paslandıracaklardı. Kararlı adımlarla bu eşyalara doğru ilerledi. Sanırım artık onları kurutabilirim, dedi, karşı çıkılmasına yer bırakmayan bir ses tonuyla. Şapkayı bırakın, dedi konu, boğuk bir sesle. Bayan Hal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 Ama bayan Hal'ın irkilmesine neden olan bu değildi. Onu irkiten şey yabancının alnının tümünün beyaz bir sargıyla kaplı olmasıydı. Kulakları da başka bir sargıyla kaplanmıştı. Yüzünde o pembe, sivri burnu dışında görülebilen başka hiçbir şey yoktu. Burnu parlak, pembe bir renkteydi. İlk geldiği zamanki gibi pırıl pırıl parlıyordu. Boynuna kadar çektiği siyah keten astarlı yakaları olan koyu kahverengi kadife bir ceket giymişti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 Kahverengi bir eldiven giymiş olduğu eliyle ağzının önünde tutmaya ve o esrarengiz mavi gözlüklerinin ardından ona bakmaya devam etmişti. Şapkayı bırakın dedi beyaz peçetenin ardından kesin bir tonla. Bayan halın duyuları yaşadıkları o şaşkınlık anının ardından kendilerine gelmeye başlamışlardı. Şapkayı tekrar ateşin yanındaki sandalyenin üzerine bıraktı. Bilmiyordum efendim diye başladı. Sizin diye devam etti. Sonra da mahcup olarak durakladı.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 Yüzü yaşadığı şaşkınlık ve hayretle dokunaklı bir ifade almıştı. Asla diye fısıldadı. Ama işte son derece sessizce mutfağa doğru yürüdü. Oraya vardığında ise Milliye şimdi neyle uğraşıp karıştırdığını soramayacak kadar aklı karışmıştı. Konuk oturdu ve bayan halın uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Peçetesini yüzünün önünden çekmeden arkasında bir şeyler olup olmadığını araştırmak istercesine pencereye bir göz attı. Sonra da yemeğine devam etti. Bir kaşık aldı. Pencereye doğru şüpheyle baktı. Bir kaşık daha aldı. Sonra ayağa kalktı ve peçeteyi de alarak pencereye doğru yürüdü. Ve pencerenin sutorunu alt taraftaki camların üzerine örten beyaz muslin kumaşın üst tarafına kadar indirdi. Bu odanın alacakaranlığa karanlığa gömülmesine yol açtı. Bu işi de hallettikten sonra daha rahatlamış bir halde masasına ve yemeğine döndü. Zavallı adam ya! Bir kaza ya da ameliyat ya da ona benzer bir şeyler geçirmiş, dedi bayan hal. O sargılar nasıl ödümü kopardı, Tanrı seni inandırsın. Ocağa biraz daha kömür koydu, çamaşır askısını açtı, sonra da yolcunun paltosunu askıya serdi. Hele o koca gözlükleri, Tanrı aşkına, bir insanoğlundan çok bir dalgıç miğferine benziyordu kafası. Konuğun atkısını çamaşır askısının köşesine astı, mendilini ise sürekli ağzının üstünde tutuyordu. Mendilinin arkasından konuşuyordu. Herhalde ağzında da yarası vardı, kim bilir.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 Ateşin yansıması o büyük gözlüklerine şimdiye kadar sahip olmadıkları kızılımsı bir tür canlılık kazandırıyordu. Birkaç eşya var, dedi. Brambleyhurst istasyonunda ve bayan hala eşyalarının buraya gönderilmesini nasıl sağlayabileceğini sordu. Bayan hal açıklamasını yaparken o da bu açıklamayı onayladığını göstermek için sargılar içindeki başını son derece kibarca sallıyordu. Yarın mı? dedi. Daha hızlı getirilmeleri mümkün değil mi? Bayan haldan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 Gerçekten de tırpan görünce dehşete kapılıyorum efendim. ''Bu epey anlaşılır bir şey.'' dedi konuğu. Bir zaman ameliyat geçirmesi gerektiğinden korkuyordu. O kadar kötüydü efendim. Konuğu birden bir kahkaha kopardı. Dudaklarını ısırarak kendini durdurmaya çalışıyormuş gibi göründüğü yüksek sesli bir idi bu. ''Öyle mi?'' dedi. ''Öyleydi efendim ve ona bakması gerekenler için gülünecek bir şey değildi. Mesela benim için.''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 Sonra iki altın lira geldi aklına. Kibritleri almaya gitti. Konu sağ ol dedi kısaca. Bayan Hal kibritleri bırakırken ve sırtını ona çevirerek tekrar pencereden dışarı bakmaya başladı. Bu tümüyle heves kırıcıydı. Ameliyatlar ve sargılar konusunda hassas olduğu açıkça ortadaydı. Yine de her şeye rağmen Bayan Hal küstahlık etmemişti. Ama konuğunun küçümseyen tavrı onu rahatsız etmişti ve Milli de bütün o öğleden sonra boyunca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 Bayan Hal dedi. Ama bu hava ince botlar giyilemeyecek kadar kötü. Dışarıda karın yağışı hızlanmıştı. Bayan Hal da onu onayladı. Sonra Bay Hanfrey'in çantasının yanında olduğunu fark etti. Ve aklına parlak bir fikir geldi. Şimdi burada olduğunuza göre Bay Teddy dedi. Arka odadaki o eski saate bir göz atarsanız çok memnun olurum. Çalışıyor, çalarken de güzel çalıyor ama akrebi saat 6'da takıldı kaldı.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 Sonra yabancı harekete geçti. Koltuğunda dikilip elini yukarı kaldırdı. Bayan Hal kapıyı sonuna kadar açtı. Böylece odanın içine biraz daha fazla ışık giriyordu ve konuğunu daha açık seçik görebiliyordu. Yüzünü tam da daha önce sofra peçetesini tutmuş olduğunu gördüğü şekilde atkısıyla örtmüştü. Gölgelerin onu aldatmış olması gerektiğini düşündü. İzin verir misiniz efendim bu adamın gelip saate bir göz atmasına dedi yaşadığı o bir anlık şaşkınlıktan kurtularak. ''Saate bir göz atmasına mı?" dedi konuğu, uyku sersemliğiyle etrafına bakınarak ve ağzını kapadığı elinin arkasından konuşarak, sonra biraz daha uyanmış bir halde "Elbette," diye ekledi. Bayan Hal bir lamba getirmeye gitti. Konuğu ise ayağa kalkıp yerinde. Sonra lamba bulundu ve içeri giren Bay Teddy Humphrey bir anda bu sargılar içindeki adamla karşı karşıya geldi. Dediğine göre küçük dili yutmuştu. "İyi günler," dedi yabancı Bay Humphrey'in canlı bir anlatımla bir ıstakozun patlak gözleri gibi dediği koyu renkli gözlüklerinin ardından ona doğru bakarak ''Umarım'' dedi Bay Humphrey ''Rahatsız etmiyorumdur.'' ''Katiyen'' dedi yabancı. ''Gerçeği anladığım kadarıyla'' dedi Bayan Hal'a dönerek ''Bu odanın gerçekten özel kullanımım için bana ayrılmış olması gerekiyor olsa da ''Düşündüm ki efendim'' dedi Bayan Hal, ''Size tercih edersiniz saatin tam onarılmasını demek üzereydi.'' ''Elbette'' dedi yabancı, ''Elbette.''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 Ama saat tamiri bitmeden önce değil. Bay Henfrey'in önünde de küçümsenmek istemediği için bu kez herhangi bir sohbet konusu açma girişiminde bulunmamış olan Bayan Hal, konuğu Bramblehurst'teki eşyaları hakkında herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığını sorduğunda odadan ayrılmak üzereydi. Bayan Hal, konuna konuyu postacıya açıkladığını ve posta arabasının eşyaları ertesi gün getirebileceğini söyledi. "En erken yarın olabileceğinden emin misiniz?" dedi konu. Bayan Hal belirgin bir soğuklukla emin olduğunu söyledi. Daha önce gerçekten de bunu söyleyemeyecek kadar üşümüş ve yorgun olduğum için açıklayamamış olsam da şimdi şunu da söylemeliyim ki diye ekledi. ''Ben deneysel bir araştırmacıyım.'' ''Öyle mi efendim?'' dedi Bayan Hal. Epey etkilenmişti. ''Ve eşyalarımın arasında deney araç gereçleri var. Çok işe yarar şeyler olduklarına eminim efendim.'' dedi Bayan Hal.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 Konuşmanın kendi istediği zaman bitmesi gerektiğini gösteren o kesinlikle karşı konulmaz sona erdiriş havasıyla Bayan Hal sorusunu ve yabancının halinden anladığına dair söylemek istediklerini daha iyi bir zamanda söylemek için sakladı. Bayan Hal odadan ayrıldıktan sonra yabancı ateşin önünde dikilerek Bay Henfrey'in saat tamiri dediği şeyi izlemeye koyuldu. Bay Henfrey sadece saatin kolları ile minesini çıkarmakla kalmamış, içindeki parçaları da sökmüştü.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 Önlerinde oynaşan yeşil noktacıkların oluşturduğu bir pus tabakasının arkasındaki o kocaman mavi gözlüklerin ardından gözlerine dikmiş ona bakıyordu. Bu görüntü Henry'ye o kadar tekinsiz gelmişti ki bir an için boş boş birbirlerine bakarak kala kaldılar. Sonra Henry tekrar başını eğdi. Çok rahatsız edici bir durumdu bu. İnsan bir şeyler söylemek istiyordu. Havanın yılın o dönemine göre çok soğuk olduğundan bahsetse miydi? Bu cümleye söze girerken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 Tanrı belasını versin diye homurdandı Bay Henfrey kendi kendine. Erimeye başlayan karların arasından köye doğru zorlukla ilerlemeye çalışırken bu saate arada bir bir adamın bakması gerekecek değil mi? Sonra tekrar kimse bakamaz musuratına iğrenç şey. Sonra bir daha anlaşılan bakamaz. Polis peşinde olsaydı bundan daha fazla sargılara sarılıp sarmalanmış olamazdın. Gleson'un köşesinde yabancının araba ve atlardaki ev sahibesiyle yakın zaman önce evlenmiş olan Hal'ı gördü. Arada bir isteğinin Sidderbridge kavşağına kadar gidip gelirken kullandığı Lipping köyüne ait arabayla Sidderbridge'den dönerken ona doğru geliyordu. Arabanın sürüşüne bakılırsa Hal Sidderbridge'de bir tek atmak için küçük bir mola vermişti. ''Naber Tedi diye seslendi geçerken. ''Sizin eve antika herifin teki geldi.'' dedi Tedi. Hal, sohbete girişmeye can atarak arabayı durdurdu. ''Nasıl yani?'' diye sordu. ''Araba ve atlarda konaklayan antika görünümlü bir müşteri.'' dedi. dedi. ''Olur şey değil.'' Sonra tuhaf görünümlü misafirinin canlı bir tasvirini yapmaya girişti. ''Birazcık kılık değiştirmiş, bir adama benzemiyor mu sence? Benim evimde kalacak olsaydı, yüzünü görmek isterdim.'' dedi. Enfrey. Ama kadınlar, yabancılar söz konusu olunca böyle hemencecik güveniyorlar. Odanızı tuttu ve daha ismini bile söylemedi Hal. ''Deme'' dedi biraz yavaş anlayan türden bir adam olan Hal. ''Öyle'' dedi Tedi. ''Bir haftalığına, artık her neyse. Ondan bir haftadan önce kurtulamayacaksınız. Yarın bir süre eşyası gelecekmiş, öyle diyor. Dua edelim de eşyaları taşlarla dolu kutular olmasın Hal.'' Hala boş bavullarla gelen bir yabancının Hastings'teki teyzesini nasıl dolandırdığını anlattı. Bütün bunlar Hal'ı belli belirsiz bir şüphe içinde bırakmıştı. Hadi bakalım kız kurusu dedi Hal. Bunlar da ne demek oluyor bir bakmamız lazım sanırım. Kafasındaki karışıklıktan epeyce kurtulan Teddy de tekrar yola koyuldu. Ancak Hal eve döndüğünde bunları da ne demek olduğuna bir bakabileceğine içdeki geçirdiği zaman yüzünden karısı tarafından iyice bir haçlandı. Sorabildiği yumuşak soruların karşılığında da aksi ve konuyla ilgisi olmayan yanıtlar alabildi.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 içlerinde kırılmamaları için çevrelerine saman doldurularak paketlenmiş bir takım nesnelerin öylesine bir merakla samanları eşeleyen Hal'ın gördüğü kadarıyla cam şişelerdi bunlar. Bulunduğu sandıklar, kutular, kasalar da vardı. Şapkası, paltosu, eldivenleri ve sargı bezleriyle sarılıp sarmalanmış olan yabancı Frinzeit'ın arabasını karşılamak için sabırsızlıkla dışarı fırladığında Hal eşyaları içeri taşımaya yardım etmeden önce bir iki kelime dedikodu etmeye çalışıyordu. Yabancı dışarı geldi. Biraz yarı gönüllü bir tavırla halın bacaklarını koklamakta olan Frenzayt'ın köpeğini fark etmemişti. Şu kutuları alın da gelin dedi. Kafi derecede bekledim. Merdivenin in basamaklarından inerken ellerini daha küçük olan sandığı tutmak istiyormuş gibi uzatarak arabanın arka tarafına doğru yöneldi. Ancak Frenzayt'ın köpeği onu görür görmez kıllarını kabartarak vahşice hırlamaya başladı.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 Bacağına doğru eğilecek gibi oldu ama sonra döndü ve basamaklardan hana doğru koşturdu. Onun koridordan paldır küldür geçtiğini ve çıplak merdivenlerden odasına çıktığını duydular. Seni canavar seni dedi Frenzayt elinde kamçı ile yük arabasından inerken. Bu sırada köpek de tekerleklerin arasından onu izliyordu. Gel buraya dedi Frenzayt. Gelsen iyi olur. Hal ağzı açık kala kalmıştı. Isırdı herifi dedi. Gidip şuna bir baksam iyi olacak.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 Büyük beyaz cam şişeler, camdan tıpaları ve buzlu camdan etiket yerlere olan şişeler, ağızları mantarlı şişeler, ağızları tıkaçlı şişeler, ağızları ağaç tıkaçlı şişeler, şarap şişeleri, zeytinyağı şişeleri çıkararak onları şifon yerin üstündeki raflara, şöminenin üzerindeki raflara, pencerenin yanındaki masaya, yerlere, kitap raflarına yani her yere koymaya başladı. Bramblehurst'teki eczaneden bunun yarısı kadar bile şişe çıkmazdı.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 Sandıklar boşaltılır boşaltılmaz pencerenin yanına gitmiş ve ne saman yığınına ne sönen ateşe ne dışarıdaki kitap kutusuna ne de yukarıya çıkarılmış olan bavullarla diğer eşyalara en ufak bir ilgi bile göstermeden çalışmaya başlamıştı. Bayan Hal ona akşam yemeğini götürdüğünde şimdiden şişelerden aldığı küçük damlaları deney tüplerine damlattığı çalışmasına o kadar dalmıştı da ki Bayan Hal... Bütün o saman yığınını süpürene ve yerin haline bakarak tepsiyi belki de yabancının da duyması için birazcık şiddetle masaya bırakana kadar yabancı onun geldiğini duymamıştı. Önce ona doğru baktı. Sonra hemen geri çevirdi başını. Ama bayan hal onun gözlüğünü çıkarmış olduğunu görmüştü. Gözlük masanın üzerinde hemen yabancının yanında duruyordu. Bayan hala yabancının göz çukurları olağanüstü derecede derinmiş gibi gelmişti. Yabancı gözlüğünü yeniden taktı. Sonra döndü ve bayan hala baktı.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 Tanrı aşkına beni rahatsız etmeyin. Bir zarar varsa faturaya ekleyin. Önündeki defterdeki listeye işaretler koyarak hesap yapmaya devam etti. Sana bir şey söyleyeceğim, dedi Friendsight gizemli bir havayla. Akşama doğruydu. Leaping Hanger'da küçük bir biranedeydiler. "Ha," dedi Teddy Humphrey. "Şu senin anlattığın herif var ya, köpeğimi ısırdı. Şey, o herif siyah. En azından bacakları öyle." Eldivenindeki yırtığın arasından gördüm. Biraz pembemsi bir şey görünmesini beklersin değil mi? Aa, hiçbir şey yoktu. Sadece simsiyahtı. Diyeceğim şapkam kadar karaydı. Olur şey değil, dedi Humphrey. Bu iş iyice tuhaf. İyi de burnu boyanmış gibi pespembe. Öyle, dedi Frenzied. Biliyorum sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Bu adam bir yamalı bohça. Teddy şurası siyah, burası beyaz, parçalar halinde ve bundan utanıyor.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 Bayan hala göre son derece düzensiz bir şekilde çalışıyordu. Bazı günler erkenden aşağı iniyor ve dur bilmiyordu. Bazı günlerse geç kalkıyor, saatlerce dışarıdan duyulabilecek şekilde kendi kendine mırıldanarak odasında volta atıyor, pipo içiyor, ateşin yanındaki koltukta uyukluyordu. Köyün dışındaki dünya ile hiçbir iletişim yoktu. Tavırları çok değişkendi. Çoğu zaman neredeyse dayanılmaz bir tahrikin altında ezilen bir adam gibi davranıyordu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 Bir an evvel bir servete kavuşabileceğini öne sürdüğü duyulan Silas Dargan birazcık da ilahiyatçı bir yanı olduğundan yabancıyı tek yeteneği olan adamla kıyaslıyordu. Yine başka bir görüşte bütün bu olanları yabancıyı zararsız bir deli olarak kabul ederek açıklıyordu. Bu görüşün avantajı da her şeyi çabucak izah edebilmesiydi. Bütün bu ana grupların dışında bir de kararsızlar ve uzlaşmacılar vardı. Sussex halkanın fazla batıl inancı yoktur.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 Sargılar mesleki bakımdan ilgisini çekmiş ve binbir şişeyle ilgili söylentiler de onda kıskançlıkla karışık bir saygı uyandırmıştı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca yabancıyla konuşabilmek için bir fırsat kollamış ve sonunda Pantekot yortusuna doğru artık dayanamamış ve köye bir hemşire getirilmesi için açılan bağış listesini bahane olarak kullanmaya karar vermişti. Bay Hal'ın konuğunun ismini bilmediğini öğrenmek onu çok şaşırtmıştı. ''Bir isim verdi'' dedi Bayan Hal. Ki bu iddianın doğru olduğu söylenemezdi. Ama ben pek iyi duyamadım. Adamın ismini bilmiyor olması ona çok aptalca gelmişti. Kaz arka odanın kapısını çaldı ve içeri girdi. İçeriden rahatça duyulabilen bir beddua sesi geldi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi Kaz. Sonra kapı kapandı ve Bayan Hal'ın konuşmanın kalan kısmını duymasını engelledi. Bayan Hal sonraki 10 dakika boyunca içeridekilerin konuşmasının mırıltılarını bilmişti. Sonra bir hayret çığlığı duyuldu. Hareketle geçen ayak sesleri geldi. Bir sandalye yana savruldu. Bir kahkaha patladı. Hızla kapıya doğru ilerleyen ayak seslerinden sonra kas göründü. Yüzü bembeyaz olmuş, gözlerini odadan ayıramadan omzunun üstünden bakarak dışarı fırladı. Arkasındaki kapıyı açık bırakarak, Bayan Hal'ın yüzüne bile bakmadan uzun adımlarla koridoru geçip merdivenlerden aşağı indi. Bayan Hal, onun aşağıdaki yolda hızlı adımlarla uzaklaştığını duydu. Şapkasını giymeyi unutmuş, elinde taşıyordu.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 Senin için gülmesi kolay ama dediğim gibi çok korkmuştum. Kolunun yenine sertçe vurdum, arkamı döndüm ve odadan dışarı fırladım, onu orada bıraktım. Kas durakladı. Yaşadığı paniğin içtenliğine şüphe yoktu. Beceriksizce yana döndü ve erdemli papazın son derece kalitesiz şerisinden ikinci bir kadeh daha aldı. Paltosunun yerine vurduğu zaman, dedi kas, dediğim gibi gerçekten bir kola vuruyormuşum gibi geldi. Ama kolu yoktu, ortada bir kolun izi bile yoktu.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 İçeriden para şıngırtıları geldiğini duyunca hırsızın ev masrafları için ayırdıkları parayı yarım liralar halinde toplanan 2 pound 10 şilin bulduğunu anladılar. Bu sesi duyması Bay Bunting'e hemen harekete geçmesi için gereken cesareti kazandırmıştı. Ocak demirini sıkıca kavrayarak hemen arkasından gelen bayan Bunting'le birlikte odaya daldı. Teslim ol diye bağırdı Bay Bunting hiddetle. Sonra da şaşkınlıkla kala kaldı. Göründüğü kadarıyla oda kesinlikle bomboştu. Yine de o sırada odanın içinde birilerinin dolaştığını duyduklarına dair kanaatleri artık kesinlik noktasına ulaşmıştı. Yarım dakika kadar ağızları açık baka kaldılar. Sonrasında Bayan Banting odanın öbür tarafına gidip paravanının arkasına bakarken Bay Banting de benzer bir dürtüyle masanın altına bakıyordu. Sonra da Bayan Banting perdeleri açıp bakarken Bay Banting de bacadan yukarı bakarak ocak demiriyle içinde bir şeyler olup olmadığını inceledi. Daha sonra da Bayan Banting çöp kutusuna incelerken Bay Banting de kömür kovasının kapağını açarak içine baktı. Sonunda artık bir noktada durakladılar ve sorgulayan gözlerle birbirlerine bakarak dikilip kaldılar. ''Yemin edebilirdim'' dedi Bay Banting. ''Mum'' dedi Bay Banting. ''Mum'u kim yaktı?'' ''Çekmece'' dedi Bayan Banting. ''Para da gitmiş.'' Kapı aralığına doğru koşturdu. Bütün bu olup bitenler. Koridordan yüksek sesle hapşıran birinin sesi geldi. Dışarı fırladılar.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 Tuhaf giysiler içinde küçük bir çift olarak eriyip gitmiş bir mumun artık gerek olmayan ışığında kendi evlerinin alt katında şaşkınlıkla dolanıp duruyorlardı. Bölüm 6 Çıldıran Mobilyalar Pantekok yortusu haftasının pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde bütün bunlar olurken Millie henüz uyanmadan önce Bay Hal ve Bayan Hall'ın ikisi de uyanıp sessizce mahzene inmişlerdi. Mahzen'deki işleri biraz özel türden bir işti ve biraların özgül ağırlığıyla ilgili bir şeydi. Bayanlı Hal, yan odalarından Saparna şişesini getirmeyi unuttuğunu hatırladığında Mahzen'e daha yeni girmişlerdi.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 Hal orada dikilirken karısının mahzenin derinliklerinden gelen sesini duydu. Ve Sussex köylülerinin şiddetli bir sabırsızlığı anlatmak için kullanmaya alışık oldukları şekilde heceleri hızla birbirinin içine geçiriyor. Son kelimelerde de sorgulayan bir ifadeyle sesini iyice yükseltiyordu. ''Jerard, al aldın mı?'' Hal sesi duyduğu anda dönüp karısının yanına koşturdu. ''Jenny'' dedi mahzenin merdiven trabzanının üzerinden. Hanfrey'in dedikleri doğruymuş. Odasında değil, gitmiş. Ön kapının sürgüsü de açık. Başta bayan Hall olayı anlamamıştı. Ama anlar anlamaz gidip boş odayı kendisi görmeye karar verdi. Hall elindeki şişe hala bırakmadan önden gitti. ''Orada değilse bile'' dedi. ''Elbiseleri orada. Elbiseleri olmadan ne yapıyor ki o zaman?''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 Önden giden Bayan Hal da kocasının hapşırdığını düşüncesindeydi. Bayan Hal kapıyı hışımla açtı ve odaya bakarak kala kaldı. "Amma tuhaf şey dedi. Başının hemen arkasında birisinin burnunu çektiğini duyar gibi oldu. Arkasına döndüğünde Hal'ın 3,5 metre kadar arkada merdivenlerin başında olduğunu görmek onu şaşkınlığa düşürdü. Ama bir saniye sonra Hal yanında bitmişti. Bayan Hal öne doğru eğilip elini önce yastığın üzerine koydu. Sonra da yatak örtüsünün altına soktu. Soğuk dedi. Kalkalı bir saatten fazla olmuş. O tam bunu derken çok olağanüstü bir şey oldu. Yatak ördüsü kendi kendine toplandı. Birden bir tür tepecik oluşturur gibi yukarı fırladı. Sonra yatağın aşağı taraftaki parmaklıklarının üzerine yığılıp kaldı. Tam da bir el örtüyü ortasından kavrayıp yana savurmuş gibiydi. Hemen ardından yabancının şapkası yatağın direğinin üzerinden fırladı. Havada bir dairenin yarısından fazlasını çizerek döne döne uçtu.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 onu ve Hal'ı odanın dışına attı. Kapı şiddetle çarparak kapandı ve kilitlendi. Onlara sandalye ve yatak bir an için zafer dansı yapıyorlarmış gibi geldi. Sonra birden her şey sessizliğe gömüldü. Bayan Hal neredeyse bayılmak üzere sahanlıkta Bay Hal'ın kollarına yığılıp kalmıştı. Onun dehşet çığlığıyla uyanmış olan Mili ile Bay Hal büyük güçlüklerle onu aşağı indirmeyi ve bu durumlarda kullanılması adet olmuş ayıltıcı ilaçları vermeyi başarmışlardı. ''Hayaletler'' dedi Bayan Hal. ''Eminim bunlar hayalet. Gazetede okuduydum sıçrayıp oynayan masalar ve sandalyeler. ''Bir yudum daha iç, ceni'' dedi Hal. ''Bu seni sakinleştirir.'' ''Dışarı at onu'' dedi Bayan Hal. ''İçeri girmesine izin verme.'' ''Anlar gibi olmuştum, böyle olacağını bilmeliydim. O kurbağa gibi gözlükleri, sargılı kafası ve pazarları hiç kiliseye girmeye işinden, bütün o şişeler bir adamın sahip olabileceğinden çok fazlalar.'' Mobilyalara hayalet sokmuş. Benim güzel eski mobilyalarımı. O ben küçük bir kızken benim zavallı anneciğimin oturduğu sandalyeydi. Şimdi kalkıp bana saldıracağını düşünmek. Sadece bir yudum daha jeni dedi Hal. Sinirlerin çok bozuldu. Millie'yi altın renkli akşam üzeri güneşinin altında yolun karşısına geçip demirci Bay Sandy Wedgers'ı uyandırmaya yolladılar. Bay Hal'ın selamları vardı ve yukarı kattaki mobilyalar çok tuhaf davranıyorlardı. Bay Wedgers bir uğrar mıydı?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 Aslında ilk kez 50. yıl kutlamalarında kullanılmış olan İngiliz bayrakları ve kraliyet armalarıyla kaplı bir ip asıyorlardı. İçeride arka odanın sadece tek bir gün ışığı hüzmesinin girebildiği yapay karanlığında aç ve korkmuş olması gerektiğini düşünebileceğimiz yabancı, o yakıcı, rahatsız sargılarının içinde gizlenmiş olarak ya koyu renkli gözlüklerinin ardından elindeki sayfayı inceliyor ya da o küçük kirli şişelerini şıngırdatıyor ve arada bir de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 Sesleri yükseldi bardan. Eğer küfürlerinizi kendinize saklarsanız efendim size minnettar olurum efendim dedi bayan hal. Yabancı şimdi her zamankinden daha kızgın bir dalış miğferine benzemişti. Bardaki herkes bayan halın onun icabına bakmış olduğunu anlamıştı. Yabancının bundan sonraki sözleri o kadarını gösteriyordu. Bana bakın güzel hanımefendi diye başladı. Bana güzel hanımefendi lafları falan etmeyin dedi bayan hal. Size havalenin henüz gelmediğini söyledim. ''Ne havaleymiş ama'' dedi bayan hal. ''Yine de zannedersem cebimde iki gün önce üzerinizde bir gümüş liradan başka bir şey olmadığını söylemiştiniz.'' ''Şey biraz daha buldum.'' ''Vay vay'' sesleri yükseldi bardan. ''Nerede buldunuz acaba?'' dedi bayan hal. Bu söz yabancıyı çok kızdırmış gibiydi. Kızgınlıkla ayağını yere vurdu. ''Ne demek istiyorsunuz?'' dedi. ''Parayı nerede bulduğunuzu merak ettiğimi'' dedi bayan hal. ''Bana herhangi bir hesap ödemeden...''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 Ayrıca yabancı eldivenler içindeki yumruklarını sıkarak kaldırdı. Ayağını yere vurdu ve öyle olağanüstü bir şiddetle ''Kes!'' diye bağırdı ki mayan hal anında susup kaldı. ''Anlamıyorsunuz'' dedi. ''Kim olduğumu ya da ne olduğumu size göstereceğim Tanrı aşkına, göstereceğim size.'' Sonra avcunun içine yüzünü götürdü ve geri çekti. Yüzünün ortasında kapkara bir boşluk belirdi. ''İşte'' dedi. Öne doğru bir adım attı ve bayan halın eline yabancının başkalaşım geçiren yüzüne baka kaldığı için düşünmeden kabul ettiği bir şey uzattı. Sonra bunun ne olduğunu anladığı anda bayan hal yüksek sesle bir çığlık atarak elindekini yere fırlattı ve sendeleyerek geriye çekildi. Burun, yabancının burnuydu bu. Parlak ve pes pembe. Yerde yuvarlandı. Sonra gözlüğünü çıkardı. Bardaki herkes nefesini tutmuştu.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 ekmekle peynleri yere fırlatıp attı. O sırada Bay Hal, masanın üzerinde duran bıçağı tam zamanında kapıp kurtarmayı başardı. Yabancının sol elindeki eldiven çıkıp Jefferson'ın yüzünde patladı. Hemen ardından Jeffers, tutuklama emriyle falan ilgili bir takım laflar etmeyi kısa kesip yabancıyı eli görünmeyen bileğinden yakaladı ve görünmeyen boğazına sarıldı. Baldırının üstüne yediği bir tekme haykırmasına neden olsa da kendisine hakim olmayı başardı. Hal, bıçağı masanın üzerinden deyim yerindeyse Ataklara karşı duran bir kaleci gibi davranan Vecihrsa doğru gönderdi. Sonra Jeffers'la yabancı sallanıp sendeleyerek ona doğru gelirlerken ileri atılarak o da yakalayıp vurmaya başladı. Hemen önlerinde bir sandalye duruyordu. Onlar hep birlikte yere düşerlerken sandalyede gürültüyle yana savruldu. Ayaklarını yakala dedi Jeffers dişlerinin arasından tıslayarak. Bay Hal bu talimata uymaya çabaladığı sırada kaburgalarına yediği sağlam bir tekmeyle bir an için arkaya doğru savrulurken. Ve Bay Wedgers da kafası kopmuş yabancının yuvarlanıp Jefferson'ın üzerine çıktığını görerek elinde bıçakla arkaya doğru çekildiği sırada kanunun ve düzeni korumaya gelmiş olan Bay Huckster ve Cedar Morton kasabasının arabacısıyla çarpıştılar. Aynı anda şifon yerin üstündeki 3-4 şişe yere düştü ve odanın havasını keskin bir kokuyla doldurdu. ''Teslim oluyorum.'' diye bağırdı yabancı. Jefferson'ın üstünde olmasına rağmen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 Ama bu lipingteki her aptal budalanın oramı buramı dürtükleyebilmesi anlamına gelmez değil mi? Artık düğmelerinin tamamı açılmış ve görünmeyen desteklerinin üzerinden gevşekçe sarkarak havada asılı kalan takım elbise kollarını böğrünün üstüne götürerek ayağa kalktı. Ahalinin erkeklerinden birkaç kişi daha içeri girmişti. Böylece içerisi epeyce kalabalıklaşmıştı. Görünmez öyle mi? Dedi Huckster yabancının ettiği hakareti görmezden gelerek. Buna benzer bir şey duyan var mı ki?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 Her zamanki gibi makul bir adam olan ve burnuna yediği müthiş bir yumrukla aklı iyice başına gelen Sandy Wedgers da kapıyı açıp bozguna uğrayanların kaçışını başlattı. Kendilerine hakim olamayarak onu izleyen diğerleri bir an için kapı eşiğinin yanındaki köşede sıkışıp kalmışlardı. Yedikleri darbeler de sürüyordu. Unitarian Pips'in ön dişlerinden biri kırılmış, Hanfrey kulağının kıkırdağından yaralanmıştı. Jeffers çenesinin altından bir darbe almış ve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 bu olağan dışı dövüş sağa sola savrularak hızla evin kapısına doğru ilerler ve Han'ın merdivenlerinin 5-6 kadar basamağından döne döne aşağı inerken insanlar sendeleyerek sağa sola savruluyorlardı. Jeffers boğuluyormuş gibi bir sesle bağırdı. Yine de sımsıkı tutmaya devam ederek ve diziyle bir oyun yaparak havada döndü ve çakılların üzerine şiddetle kafa üstü düştü. Ancak bundan sonra parmakları çözüldü. İnsanlar telaş içinde ''Tutun onu, görünmez.''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 Bir an insanlar şaşkınlıkla kala kaldılar ve ancak el kol hareketleriyle birbirlerine bir şeyler anlatabildiler. Sonra ise panik başladı ve insanları kuru yaprakları dağıtan bir bora gibi köyün içine dağıttı. Ama Jeffers sırt üstü devrilmiş ve bacakları açık hala hareketsiz yatıyordu. Bölüm 8 Geçiş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 Ama bu fenomen o kadar çarpıcı ve rahatsız ediciydi ki Gipsy'nin filozoflara özgü huzuru kaçmıştı. Çabucak kalkmış ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tepenin dik yamacından aşağı doğru köye koşturmuştu. Bölüm 9 Bay Marvel Bay Marvel'i tombul, uysal yüzlü, kemerli bir burnu, geniş, sefih ve dudakları sürekli kıpır kıpır bir ağzı ve fırça gibi tuhaf bir sakalı olan bir adam olarak hayal etmelisiniz. Yapısı tombullaşma eğilimi gösteriyordu. Kollarının ve bacaklarının kısalığı da bu eğilimi daha da vurguluyordu. Kürklü bir silindir şapka giymişti. Yesilerinin birleştiği yerlerde apaçık görünen, düğmelerinin yerine kullandığı iplik parçaları ve ayakkabı ipleri esasen bekar bir adam olduğunun belgeleriydi. Bay Marvel, Lipping'e iki buçuk kilometre kadar mesafede yaylalardan Eddard'ın'a giden yolun kenarında ayaklarını bir hendeye uzatmış oturuyordu.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 Dedi Baytamız Marvel. Çabucak ayaklanarak. Neredesin? Korktum ama gerçekten. Korkma diye tekrarladı ses. Sen korkacaksın bir dakika sonra seni aptal salak. Dedi Baytamız Marvel. Neredesin? Dur seni bir bulayım. Toprağın altında mısın? Dedi Baytamız Marvel. Bir süre bekledikten sonra yanıt yoktu. Baytamız Marvel, postalsız ve şaşkınlık içinde ceketini çıkardı çıkaracak. Öylece dikilip kalmıştı. Püft dedi bir kız kuşu çok uzaklardan püft gerçekten baytamıs marvel aptallığın sırası değil yaylalar ıpsızdı doğu ve batı kuzey ve güney kenarlarındaki sığ hendekleri ve beyaz işaret kazıkları ile yol dümdüz ve hem kuzeye hem de güneye doğru bomboş uzanıyordu ve o kız kuşu dışında gökyüzü de bomboştu tanrı yardımcım olsun dedi baytamıs marvel paltosunu tekrar omuzlarının üstüne çekerek hep o içkiden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 en azından deneme kabiliğinden kendi küçük eğlencelerine dönmeye başlamışlardı. Şüpheciler içinse o zaman sadece bir şakaydı. Ama ister şüpheciler, ister inananlar, insanların hepsi tüm gün boyunca kayda değer derecede arkadaş canlısıydılar. Heisman'ın çayırları, dışarıda pazar okulu çocukları, Vaizin, Miss Kass'ın ve Miss Sackbut'un gürültücü gözetimlerinde yarışlar yapıp oyunlar oynarken...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 Onun sola dönüp arka odanın kapısını açtığını görmüştü. Bay Huxter odanın içinden ve bardan adama yaptığı hatayı hatırlatan seslerin geldiğini duymuştu. O özel bir oda demişti Hal ve yabancı becereksizce kapıyı kapamış ve bara geçmişti. Birkaç dakika sonra nedense Bay Huckster'a numara gibi gelen sakin bir memnuniyet ifadesiyle elinin tersiyle dudaklarını silerek tekrar görünmüştü.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 O andan sonra artık koşmuyor ama inanılmaz bir hızla havada uçuyordu. Birden yerin yüzüne yaklaştığını görmüştü. Bütün dünya hızla dönen milyonlarca parlak noktacığa dönüşü vermişti. Ondan sonra olanlarda artık onu ilgilendirmiyordu. Bölüm 11. Araba ve Atlar Hanı'nda. Şimdi hanın içinde neler olduğunu tam olarak anlamak için Bay Marvel'in, Bay Baxter'ın penceresinin önünde ilk göründüğü ana dönmemiz gerekiyor. Tam o sırada Bay Kas ve Bay Bunting arka odadaydılar. Sabahki tuhaf olaylarla ilgili ciddi bir araştırma yapıyorlar ve Bay hal'ın izniyle de görünmez adamın eşyalarını tek tek gözden geçiriyorlardı. Jeffers düşüşünden sonra kısmen iyileşmiş ve anlayışlı arkadaşlarının gözetiminde eve gitmişti. Yabancının etrafı saçılan sargılarını Bayan Hal kaldırmış ve odayı toplamıştı. Yabancının sürekli olarak çalıştığı pencerenin önündeki masada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 Karşılarında kürklü bir silindir şapkanın altında ancak nadiren görülecek pembelikte bir yüz görünce rahatladılar. "Bar" diye sordu pembe yüz. Dikilmiş onlara bakarak ''Hayır'' dedi her iki beyefendi de hemen. ''Öbür tarafta arkadaşım'' dedi Bay Bantik. ''Lütfen şu kapıyı kapatır mısın?'' diye sinirli bir şekilde ekledi. Davetsiz konukları ilk sorusunu sorduğu boğuk sesten tuhaf biçimde farklı bir sesle ''Pekala'' dedi. Sonra yine boğuk bir sesle ''Haklısınız''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 Artık bizi kimse rahatsız edemez sanırım. O bunu dediği anda biri burnunu çekti. Bir şey su götürmez dedi Bay Bunting. Kasın sandalyesinin yanına bir sandalye çekerek şu son günlerde Lipinke kesinlikle çok tuhaf şeyler oluyor. Çok tuhaf. Elbette bu absürt görünmezlik hikayesine inanacak değilim. Akıl almaz bir şey dedi Kas. Akıl almaz ama yine de gördüğüm gerçek. Paltosunun kolunun içini kesinlikle gördüm. Ama gördüğünden emin misin?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 Arka odada bunlar olurken ve Bay Huckster, Bay Marvel'in avlu kapısının önünde piposunu içişini izlerken, 10 metre ötede Bay Halla, Teddy Hanfrey, bulanık bir bilinmezlik havası içinde Leaping'in gündemindeki tek konusunu tartışıyorlardı. Birden arka odanın kapısının oradan şiddetli bir gümbürtü geldi. Sonra keskin bir çığlık, sonra da her şey tekrar sessizliğe gömüldü. ''Hey!'' diye bağırdı Teddy Hanfrey. ''Hey!'' diye bir ses geldi barın oradan. Bay Hal yavaş olabilirdi ama her şeyi kesinlikle anlıyordu. Bu iyi değil, dedi ve barın arkasından çıkıp arka odanın kapısına doğru yöneldi. O ve Teddy kararlı ifadelerle birlikte kapıya doğru yaklaştılar. Gözleri düşünceli düşünceli bakıyordu. Garip bir şeyler var, dedi Hal. Humphrey de başını sallayarak onu onayladı. Nahoş bir kimyasal koku onlara kadar ulaştı. İçeriden boğuk boğuk konuşan birilerinin sesi geliyordu. Çok hızlı ve alçak sesle konuşuyorlardı.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 ''Siz oradakiler iyi misiniz?'' diye sordu Hal tekrar sertçe. Papaz garip şekilde titreyen bir ses tonuyla yanıt verdi. ''Çok iyiyiz. Lütfen bizi rahat bırakın.'' ''Tuhaf'' dedi Bay Henry. ''Tuhaf'' dedi Bay Hal. ''Rahat bırakın'' diyor dedi Henry. ''Duydum'' dedi Hal. ''Biri burnunu çekiyordu'' dedi Henry. İçeriyi dinleyerek beklemeye koyuldular. İçeridekiler hızlı hızlı ve alçak sesle konuşuyorlardı. ''Yapamam'' dedi Bay Bunting. Sesini yükselterek, ''Söyledim ya efendim, yapmayacağım.'' ''O neydi?'' diye sordu Handfrey. ''Yapamayacağını söylüyor.'' dedi Hal. ''Bizimle konuşmuyordu değil mi?'' ''Çok ayıp.'' dedi Bay Bunting içeriden. ''Çok ayıp.'' dedi, dedi Bay Handfrey. ''Açık seçik duydum. Şimdi konuşan kim peki?'' diye sordu Handfrey. ''Bay Kas herhalde.'' dedi Hal. ''Bir şey duyabiliyor musun?'' Sessizlik, içeriden anlaşılmaz ve insanın aklını karıştıran bir takım sesler duyuldu. ''Masa örtüsünü savuruyor bir yerlere galiba.'' dedi Hal. Barın arkasından bayan Hal göründü. Hal, el kol hareketleriyle sessiz olmasını ve yanlarına gelmesini işaret etti. Bu da bayan Hal'a kadınlara özgü muhalefet duygusunu hatırlattı. ''Ne dinliyorsunuz orada Hal?'' diye sordu. ''Senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Hele böyle meşgul bir günde.'' Hal, olanları yüz ifadeleriyle ve pandomimle anlatmaya çalıştı. Ama bayan Hal'ın inadı inattı. Sesini yükseltmeye başlamıştı. Bu yüzden Halla Henfrey biraz da yılgınlıkla parmaklarının ucuna basarak bara döndüler ve elkol hareketleriyle onu anlatmaya çalıştılar. Başta Bayan Hall Halla Henfrey'in duydukları şeylerde ilginç bir şey olduğunu kabul etmek istemedi. Sonra Henfrey ona olanları anlatırken Hal'ın sesini kesmesinde diretti. Bütün bu olanların saçmalık olduğunu düşünme eğilimindeydi. Belki de sadece mobilyaları çekiyorlardı. Çok ayıp dediğini duydum. Gerçekten duydum. dedi Hall. Bunu bende duydum, misal, dedi Hanfrey. ''Sanki "Sizin yaptığınız" diye başlayacaktı Bayan Hal. "Şşş," dedi Bay Ted Hendfrey. "Duyduğum pencere miydi?" "Ne penceresi?" diye sordu Bayan Hal. "Arka odanın penceresi," dedi Hendfrey. Herkes kulak kesilerek dinlemeye koyuldu.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 Yolun aşağı tarafında insanlar ya şaşkınlıkla dikilmiş onlara bakıyor ya da onlara doğru koşturuyorlardı. Bay Huxter bayılmıştı. Henry ona ne olduğuna bakmak için yanında durmuş ama halla barda duran iki işçi anlaşılmaz bir şeyler bağırarak hemen köşeye doğru koşturmuşlar ve Bay Marvel'in kilise duvarının yanındaki köşeden dönerek gözden kaybolduğunu görmüşlerdi. Anlaşılan bu adamın birden görünür hale gelen görünmez adam olduğu gibi olanaksız bir fikre balıklama atlamış ve hemen adamın peşinden sokak boyunca koşturmaya başlamışlardı. Ama Hal henüz 10 metre kadar koşmuştu ki şaşkınlıkla dolu bir çığlıkla paldır küldür yan tarafa doğru uçtu. İşçilerden birine tutunmaya çalışırken onu da yere indirdi. Aynı futbolda olduğu gibi omzundan bir darbe almıştı. İkinci işçi de bir daire çizerek Hal'ın yanına düşmüş, ona bakmış ve kendi kendine takılıp düştüğünü düşünerek adamın kovalamaya devam etmek için döndüğü anda da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 Sonra gerideki ayağına bir şey olmuştu ve paldır küldür yuvarlanarak yana doğru savrulmuş. Yine paldır küldür yere inen kardeşiyle ortağının ayaklarını tam zamanında sıyırıp geçmişti. Sonra telaş içinde koşturan epeyce çok sayıda insan bu ikisini tekmeleyerek, dizlerini çarparak, üzerlerine düşerek ve küfürler savurarak üzerlerinden geçmişti. Hal, Henfrey ve işçiler evden dışarı fırladıklarında Bayan Hal uzun yılların deneyiminin kazandırdığı disiplinle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 Kısa süre sonra Bay Kass arka odaya geri dönmüştü. Geri geliyor Bunting dedi içeri dalarak. Koru kendini, çıldırmış. Bay Bunting pencerenin önünde dikilmiş, şöminenin önündeki halı ve bir Vesey gazetesiyle üstünü başını örtmeye çalışıyordu. Kim geliyor dedi o kadar irkilmişti ki kostümü neredeyse darmadağın olacaktı. Görünmez adam dedi Kass ve pencerenin önüne koşturdu.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 Sonra bütün o kargaşa içindeki kaçış sona ermiş ve süslerle ve bayraklarla kaplı Lipping sokakları hala ortalıkta kol gezen, görünmeyenin dışında ıpı kalmıştı. Sokaklar, Hindistan cevizleri, yerlere devrilmiş çadır bezinden paravanlar ve küçük tatlı dükkanının tezgahının önünde yerlere saçılmış tatlılarla kaplanmıştı. Her yerden kapanan pencerelerin ve sürgülenen kapıların sesleri geliyordu. İnsanla dair görülebilen tek şey pencere camlarının kenarında,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 İnsanların algılarının tümüyle ötesine geçmişti. de kimse onu bir daha ne duymuş, ne görmüş, ne de dokunduğunu hissetmişti. Tamamen ortadan yok olmuştu. Ama yine de Tanrı'nın herhangi bir kulu Liping caddesinin ıssızlığına çıkmaya cesaret edebilene kadar en azından 2 saat geçmişti. Bölüm 13 Bay Marvel istifasını vermeye çalışıyor.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 Ses, açık saçık küfürler etmeye başlayarak alçaldı ve sonra da kesildi. Bay Marvel'in yüzünde okunan ümitsizlik daha da derinleşmiş ve adımları yavaşlamaya başlamıştı. ''Hadi yürü.'' dedi ses. Bay Marvel'in yüzünün kırmızılığı yer yer beyazlayıp solmaya başlamıştı. ''O kitapları düşürme sakın, aptal herif.'' dedi ses sertçe, Marvel'in yanına yetişerek. ''Sorun şu ki.'' dedi ses. ''Seni işe yarar hale getirmem gerekiyor.'' pek işe yarar bir alet değilsin ama seni kullanmam gerekiyor ben tembel bir aletim dedi marvel öylesin dedi ses ben senin bulup bulabileceğin en kötü aletim dedi marvel güçlü değilim dedi onu cesaretlendiren bir sessizlikten sonra pek güçlü sayılmam diye tekrarladı evet ve kalbim de zayıf şu küçük iş gerçi becerdim elbette ama Allah için beceremeyebilirdim e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 Kimsenin en ufak dikkatini çekmemesine rağmen heyecanı bir türlü kırk derecenin altına düşmüyordu. Tuhaf ve asabi bir aranma hali içinde iki de bir ellerini bir o cebine bir bu cebine sokup duruyordu. Ancak bir saate yakın bir zamandır oturuyordu ki yaşlıca bir denizci elinde bir gazete ile handan çıktı ve Marvel'in yanına oturdu. Güzel bir gün dedi denizci. Bay Marvel neredeyse dehşet içinde etrafına bakındı. Çok dedi. Yılın bu zamanı için tam mevsimlik hava, dedi denizci, itiraz kabul etmez bir Eda'yla. Öyle, dedi Bay Marvel. Denizci bir kürden çıkardı ve kürdana falan bakmadan birkaç dakika boyunca bununla meşgul oldu. Bu süre içinde gözleri Bay Marvel'in toz içindeki görünümünü ve yanındaki defterleri inceleme özgürlüğüne sahip olmuşlardı. Bay Marvel'e yaklaştığı sırada cepte şıngırdayan paralar gibisinden bir ses duymuştu.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 E, ne dolaplar çeviriyormuş bu adam? Bütün dolapları dedi denizci. Gözü Bay Marvel'in üzerinde sonra da yüksek sesle bütün tanrının cezası dolapları. Son dört gündür gazete okumadım dedi Marvel. Lipping de başlamış dedi denizci. Ya dedi Bay Marvel. Orada başlamış. Nereden geldiğini ise kimse bilmiyor gibi. İşte Lipping'den tuhaf bir öykü. Gazetede dediğine göre kanıtlar çok sağlammış. Olağanüstü derecede.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 Ortadaki kanıtlardan anlaşıldığı kadarıyla port stove yolunu tutmuştur. Yani tutmuş olmalı. Sanırım öyle demek istiyorlar. Gördüğün gibi olayların tam içindeyiz. Amerikan mucizeleri de bir işe yaramaz bu sefer. Üstelik bir de yapabileceklerini düşünsene. Bir iki kadeh içmiş olsa ve canı sana girişmek istese nereye saklanacaksın? Hırsızlık yapmaya kalktığını düşün. Kim durdurabilir ki onu? İstediği yere gidebilir, çalabilir...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 Denizci arkadaşlarından biri bunu tam da o sabah görmüştü. Hemen paranın üstüne atılmış ve paldır küldür yere yuvarlanmıştı. Ayağa kalkmaya başardığında ise kelebek gibi uçan para ortadan kaybolmuştu. Bizim denizci her şeye inanabilecek bir halde olduğunu belirtmişti. Ama bu hikaye de biraz fazla abartılıydı. Ancak sonradan olanları düşünmeye başlamıştı. Uçan para hikayesi doğruydu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 Gizemli uçuşları her seferinde portstovun eteklerindeki o küçük hanın dışında oturmakta olan eski moda silindir şapkalı asabi beyefendinin cebinde sona ermişti. Bölüm 15 Koşan Adam Akşama doğru Doktor Kemp bardaka bakan tepenin üzerindeki evinin üzerindeki tepe köşkündeki çalışma odasında oturuyordu. Küçük güzel bir odaydı. Kuzeye, batıya ve güneye bakan üç penceresi, kitaplarla ve bilimsel yayınlarla dolu kitap rafları,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 Görünmez Adam. Bölüm 16. Shen Kriketçiler Hanında. Shen Kriketçiler Hanı, tepe'nin hemen dibinde tramvay hatlarının başladığı yerdeydi. Barmen kıpkırmızı şişko kollarını tezgaha dayamış, kansız bir arabacıyla atlar hakkında sohbet ederken, gri elbiseler içindeki kara sakallı bir adam bisküvi ve peynir atıştırıp, Burton birası içiyor ve Amerikan aksanıyla o anda görevde olmayan bir polisle konuşuyordu. Bu velvelede ne? Dedi kansız arabacı birden konuyu değiştirerek ve Han'ın alt penceresinin kirli sarı storlarının ardından tepenin yukarı taraflarına bakmaya çalıştı. Dışarıda birileri koşuşturuyordu. Yangındır belki dedi barmen. Hızla koşan ayak sesleri geldi yaklaştı. Kapı gürültüyle açıldı ve gözyaşları içindeki ve üstü başı darmadağın olmuş Marvel içeri daldı. Şapkası gitmiş paltosunun boyun kısmı yırtılıp açılmıştı. Çırpınırcasına döndü ve kapıyı kapatmaya çalıştı.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 Bir elini arasında tutarak, sanırım onunla karşılaşma vaktimiz geldi. Birden Han'ın penceresi şangırdayarak indi ve dışarıdan bir çığlık ve sağa sola koşuşturan insanların sesleri duyuldu. Polis kanepenin üstünde dikilmiş, kapıda kimin olduğunu görebilmek için turna kuşu gibi boynunu uzatmış dışarı bakıyordu. Kaşlarını kaldırarak kanepeden indi. ''Bu o.'' dedi.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 İçeriden bir çığlık ve yere düşen tavaların tangırtıları duyuldu. Başı önüne eğilmiş, inatla ayak diremeye çabalayan Marvel mutfak kapısına doğru çekildi ve kapının sürgüleri açıldı. Sonra şimdiye kadar Barmen'i geçmeye çalışmakta olan polis arkasından bir arabacıyla birlikte içeri daldı ve Marvel'i yakasından sürüklemekte olan o görünmez elin bileğini yakaladı. Sonra yüzüne bir yumruk yiyerek sırt üstü yuvarlandı. Kapı açıldı.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 Bu tarafa dedi polis avluya çıkıp orada durarak bir kiremit parçası vızıldayarak kafasının yanından geçip gitti ve mutfak masasının üstündeki tabakları çarparak parçalandı. Göstereceğim ona dedi karasakallı adam ve birden polisin omzunun üzerinde çelik bir namlu parladı ve alacak karanlıkta kiremitin geldiği yere doğru birbiri ardına beş mermi patladı. Sakallı adam ateş ederken elini yatay bir çizgi üzerinde hareket ettirmişti.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 diye birbiri ardına gelmişti tabanca sesleri. ''Hey!'' dedi Doktor Kemp. Kalemini tekrar ağzına sokup sesleri dinleyerek ''Bördakta tabanca sıkanlar da kim? Bu budalalar şimdi de neyin peşindeler?'' güney tarafındaki pencereye gidip açtı ve pencereden sarkarak aralarında çatıların ve avluların oluşturduğu simsiyah boşluklarla geceleyin kasabanın manzarasını oluşturan pencerelerin boncuk taneleri gibi dizilmiş gaz lambalarının ve dükkanlarının ışıklarına baktı.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 Sonra birden aklına Muşamba'daki o lekenin ne olduğu sorusu takıldı. Anlaşılan bu bilinçaltında bir şeyleri harekete geçirmişti. Ne olursa olsun elindekilerle geri dönüp hole geri gitti. Soda ile viskiyi yere bıraktı ve eğilerek lekeye dokundu. Lekenin yapışkanlığının ve renginin kuruyan kan lekesinkine benzediğini fark etmek onu pek şaşırtmadı. Sodayla viskiyi alıp etrafına bakınarak ve kan lekesinin nereden çıktığını düşünerek yeniden yukarıya döndü.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 parmaklarının tersiyle gözlerini ovuşturarak ''Bana bir viski ver. Öleceğim neredeyse.'' Öyle görünmüyordu. ''Neredesin? Kalkarsam sana çarpar mıyım? Orada tamam viski. Burada nereden vereyim sana bunu?'' Sandalye gıcırdadı ve kemp kadehin elinden alındığını hissetti. Kadehi bırakmak için çabalaması gerekti. İçgüdüleri buna izin vermemekte diretiyordu. Kadeh,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 ''Hayır.'' ''Ee? Bütün bunları anlatmadan önce bir şeyler daha yiyemez miyim? Karnım aç, canım yanıyor. Sen de kalkmış benim hikayeyi anlatmamı istiyorsun.'' Kemp ayağa kalktı. ''Sen de ateş etmedin ya?'' diye sordu. ''Ben etmedim.'' dedi konu. Daha önce hiç görmediğim aptalın teki rastgele ateş etti. Çoğu korkmuştu. Hepsi birden benden korkmuşlardı. ''Lanet herifler, bana bak. Yiyecek daha fazla bir şeyler istiyorum Kemp.'' ''Aşağıda yiyecek ne kalmış bir bakayım.'' dedi Kemp. Korkarım pek fazla bir şey kalmadı. Yemeğini bitirdikten sonra sağlam da bir yemek yemişti. Görünmez adam bir pro istedi. Kemp daha bir bıçak bulamadan pronun ucunu vahşice ısırdı. Üstteki yaprak gevşeyince bir küfür savurdu. Onu pro içerken görmek tuhaf bir şeydi. Döne döne çıkan dumanı dışarı verirken ağzı, boğazı, yusağı ve burun delikleri görünür hale geliyordu. "B hey mübarek tütün'' dedi. İyi bir nefes çekip üfleyerek...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 Bu bir düzüne yıldan sonra bile. Siz iyi adamlar değişmiyorsunuz. Sakin ve yöntemlisiniz. Ama ilk şoku atlattıktan sonra bak sana ne diyeceğim. Beraber çalışacağız. Ama bütün bunları nasıl becerdin dedi Kemp. Nasıl bu hale geldin? Tanrı aşkına bırak da huzur içinde biraz tüttüreyim. Sonra anlatmaya başlayacağım. Ama hikaye o gece anlatılmadı. Görünmez adamın bileği acımaya başlamıştı. Ateşlenmişti.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 Diye sordu Kemp birden. Bir şey yok. Sadece sıyrık ve biraz kan. Ah tanrım nasıl uykum var. Niye uyumuyorsun? Görünmez adam Kempe bakıyormuş gibi döndü. Çünkü özellikle arkadaşlarım tarafından yakalanmak pek hoşuma gitmez. Kemp ürkerek yerinde sıçradı. Ne aptalım dedi görünmez adam. Gösterişli bir şekilde masaya vurarak fikri kafana ben soktum. Bölüm 18 Görünmez adam uyuyor. Ne kadar bitkin ve yaralı olsa da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 Bunların da birer özgürlük garantisi olabilecekleri konusunda kendini tatmin etmek için yatak odasının ve iki giyinme odasının kapılarının anahtarlarını da kontrol etti. Sonunda tatmin olduğunu açıkladı. Şöminenin kiliminin üzerinde durdu. O sırada Kemp bir esneme sesi duydu. ''Kusura bakma'' dedi görünmez adam. ''Yaptıklarımı bu gece anlatmazsam ama çok yorgunum. Bu çok tuhaf, şüphesiz korkunç ama inan bana Kemp iddialarına rağmen bu son derece mümkün olan bir şey.''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 Sabahki gazete dağınık açılmış ve bir tarafa atılmış duruyordu. Gazeteyi kaptı. Arkasını çevirdi ve Portstow'daki denizcinin Bay Marvell'e öylesine binbir zahmetle heceleye heceleye okuduğu Leaping'den Tuhaf Bir Hikaye makalesinin başlığını okudu. Kemp makaleye hızla bir göz attı. Sargılar içinde dedi Kemp. Kılık değiştirmiş, gizleniyor. Kimse onun bu talihsizliğinin farkında değildi. Bu lanet herifin numarası ne acaba? Gazeteyi elinden bıraktı. Ama gözleri hala aranmaya devam ediyordu. Ah diyerek hala geldiği zamanki gibi katlı duran St. James gazeteye doğru atıldı. Şimdi doğru bir şeyler öğrenebiliriz dedi Kemp. Gazeteyi yırtarcasına hızla açtı. Şimdi önünde bir çift sütun duruyordu. Başlık, Sussex'te bir köy toptan çıldırdı diyordu. Aman tanrım dedi Kemp. Hevesle bizim daha önce anlatmış olduğumuz, önceki öğleden sonra Lipping'de meydana gelen olaylar hakkında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 Öfkeyle uyanmıştı. Gelecek herhangi bir ses kulak kabartmakta olan Kemp birden onun pıtır pıtır ayak seslerinin yukarıdaki yatak odasında gezinmeye başladığını duydu. Sonra bir sandalyenin devrildiği ve lavabonun üzerindeki bardağın kırıldığı duyuldu. Kemp yukarı kata fırladı ve sabırsızca kapıyı çalmaya başladı. Bölüm 19 Bazı ilk prensipler Sorun ne diye sordu Kemp görünmez adam onu içeri aldığında. Hiçbir şey oldu yanıt.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 Görünmez adam bir küfür savurdu. Sırrın ortaya çıktı. Anladığım kadarıyla bu bir sırdı. Şimdi ne planladığını bilmiyorum ama elbette sana yardım etmek için can atıyorum. Görünmez adam yatağa oturup kaldı. Yukarıda kahvaltı hazır dedi Kemp. Mümkün olduğunca sakin bir şekilde konuşmaya çalışarak tuhaf konunun istekli bir şekilde kalktığını görmek de onu memnun etmişti. Kemp tepe köşküne çıkan dar merdivenler boyunca önden giderek yolu gösterdi. Başka bir şey yapmadan önce dedi Kemp.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 dedi Griffin. Peçeteyi bir kenara koyup görünmeyen başını, görünmeyen eline yaslayarak. Şüphesiz senin için öyledir ama diye güldü Kemp. Şey evet başta bana da çok şaşırtıcı gelmişti şüphesiz ama şimdi yüce tanrım ama daha seninle çok muhteşem şeyler yapacağız. Bu olayla ilk kez Chasselstow'da karşılaştım. Chasselstow? Londra'dan ayrıldıktan sonra oraya gitmiştim. Tıbbı bırakıp fiziğe geçtiğimi biliyorsun değil mi? Hayır şey öyle yaptım.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 Köle gibi hiç durmadan, çalışmaya ve bu konu üstünde düşünmeye başlayalı daha altı ay kadar olmuştu ki ağın deliklerinden birinin arasından bir ışık, kör edici bir ışık sızdı. Pigmentler ve ışığın kırılmasıyla ilgili genel bir kural, bir formül, dört boyutu da içeren geometrik bir ifade bulmuştum. Aptallar, sıradan insanlar hatta sıradan matematikçiler böyle genel bir ifadenin bir moleküler fizik öğrencisi için ne anlama geldiğini tahmin bile edemezler.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 Ama ışık orada, burada, yüzeyler nerede uygun gelirse oralarda kırılacak ya da yansıyacak. Böylece elde edeceğin parlayan yansımalar ve geçirgenliklerden oluşan pırıl pırıl bir görüntü, ışığın iskeletine benzeyen bir şey olacaktır. Cam bir kutu. Elmas kadar parlak ya da o kadar açıkça görünür olmayacaktır. Çünkü daha az kırılma ve yansıma olacaktır. Anladın mı bunu? Belirli bazı bakış açılarından camın arkasını son derece açık bir şekilde görmem mümkün olacaktır.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 bir taşra profesörü, şu senin çalışmayı ne zaman yayınlayacaksın diye sorup duruyordu sonu gelmeksizin. Ve o öğrenciler, kasıntılı yaratıklar. Üç yıl boyunca çektim. Ve üç yıl gezelik içinde beni çileden çıkaranlara katlanarak çalıştıktan sonra tamamlamamın imkansız olduğunu fark ettim. İmkansızdı. Neden? Para, dedi görünmez adam. Ve tekrar pencereye gidip dışarıyı izlemeye başladı. Sonra birden geri döndü. Moruğu soydum. Babamı soydum. Para onun değildi ve o da kendini vurdu. Bölüm 20 Great Portland Street'teki evde Kemp bir an bakışları penceredeki o başsız figürün sırtına takılmış kalmış halde sessizce oturmuştu. Sonra aklına gelen bir düşünceyle birden hareketlendi. Ayağı fırladı. Görünmez adamın kolunu yakaladı ve onu dışarıdaki manzaradan çevirdi. Yorgunsun dedi. Ve ben otururken sen ortalıkta dolanıyorsun. Benim sandalyeme otur.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 Yün parçasının yumuşak, beyaz ışıltıları arasında titreyişini, sonra da bir duman halkası gibi yavaş yavaş silinip ortadan kayboluşunu izlerken halimi görmeliydin. Bunu yaptığıma inanamıyordum. Elimi boşluğun üzerine koydum. Yün parçası her zamanki katılığıyla orada duruyordu işte. Beceriksizce tuttuğum için yere düşürdüm. Tekrar bulmak beni epey uğraştırdı. Sonra çok tuhaf bir olay oldu. Arkamda bir miyavlama sesi duydum.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 Hayatta beyaz bir kediden başka bir şeye olmayan ayyaş suratlı yaşlı bir yaratık. Bir parça pamuğa biraz klorofom döktüm ve kediyi bayılttım. Sonra da kapıyı açtım. Bir kedi sesi mi duydum diye sordum. Benim kedim mi? Burada değil dedim çok kibarcı. İnanmamış görünüyordu ve başını uzatarak arkamdan odaya bakmaya çalıştı. Odam kuşkusuz onun için yeterince tuhaftı. Çıplak duvarlar, perdesiz pencereler, tekerlekli karyola...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 ''Dişimi sıktım ve sonuna kadar orada yatmaya devam ettim. Sonunda tırnaklarımın ölü hücrelerden oluşan uçları kalmıştı ve soluk ve beyaz bir renkte ve bir de parmaklarımın üstündeki kahverengi asit lekesi. Zar zor kalktım. Başta kundaktaki bir bebek kadar acizdim. Göremediğim bacaklarımın üzerinde yürümeye çalışıyordum. Güçsüz ve çok açtım. Gidip tıraş aynamda boşluğa baktım.'' Gözlerimin retinalarının arkasında iyice zayıflamış, sisten bile daha silik görünen bir pigment dışında hiçbir şey kalmamıştı. Görebilmek için masaya dayanıp alnımı aynaya bastırmak zorunda kalmıştım. Ancak çılgıncasına bir çabayla kendimi araç gereçlerin yanına sürükleyip işlemi tamamlayabildim. Bütün sabah uyudum. Gözlerime gelen ışığı kesmek için çarşafı üstüme çekerek öğleye doğru yine bir kapı sesiyle uyandım. Gücümü yeniden toplamıştım. Oturup dışarıyı dinledim ve bir fısıltı duydum. Ayağı fırladım ve mümkün olduğunca gürültü etmemeye çalışarak araç gereçlerimi sökerek bağlantılarının tahmin edebilmesini önlemek için odanın içine dağıtmaya başladım. O sırada kapı tekrar çalındı ve sesler duyuldu. Önce ev sahibimin sesi, sonra iki kişinin daha. Zaman kazanmak için yanıt verdim. Görünmez kumaş parçası ile yastık geldi elime. Pencereyi açıp onları su deposunun kapağının üstüne fırlattım.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 Onu da içeri çağırıp anlaşılmaz bir şeyler konuştular. Birden iyi eğitimli bir açık gözün eline düşerlerse radyatörlerin sırrımın açığa çıkmasına çok yardımcı olabileceklerini fark ettim ve bir fırsatını kollayarak odaya girdim. Ve küçük dinamolardan birini üzerinde durmakta olduğu diğerinin üzerinden devirerek iki aleti de parçaladım. Sonra daha onlar düşen dinamonun tıngırtısını açıklamaya çalışırlarken odadan dışarı savuştum ve yavaşça alt kata indim.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 Ben anadan doğma haldeydim ve yolun üzerini kaplayan ince çamur tabakası da donmak üzereydi. Şimdi bana çok aptalca geliyor ama o zaman saydam da olsam hala hava durumundan ve hava durumunun bütün sonuçlarından etkilenebilir olduğuma hesaba katmamıştım. Sonra aklıma parlak bir fikir geldi. Koşup yetiştim ve faytona atladım. Böylece ürkmüş bir halde titreyerek, nezlenin ilk belirtileriyle burnumu çekerek ve sırtımın ortasındaki çürükleri de gittikçe daha fazla hissetmeye başlayarak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 Bir an tereddüt etti. Sonra kuyruğunu kısarak tekrar Blumberg'si meydanına doğru kaçtı. Böylece ve istenmeden yapılan bir ironiyle ''Ne zaman göreceğiz yüzünü onun?'' diye bangırdayarak geldi bandu. Kalabalığın gelgitleri yanındaki kaldırımı süpürüp geçene kadar bitip tükenmez bir zaman geçmiş gibi geldi bana. ''Güm, güm'' diye yankılanıyordu etrafı titreten davulun sesi. O an henüz yanımdaki parmaklıkların yanında duran iki afacanı fark etmemiştim. ''Gördün mü?'' dedi biri.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 Yalın ayak bir adam bu basamaklardan çıkmış olmalı. Yoksa ben de bir şey bilmiyorum dedi biri. Bir daha inmemiş. Ayakları da kanıyormuş. Kalabalığın büyük bir kısmı geçmişti. Şuraya bak Ted dedik dedektiflerden genç olanı. Hayret dolu tiz bir sesle ve doğrudan ayaklarımı işaret etti. Aşağı baktım ve o anda ayaklarımın sıçrayan çamurların çizdiği bir kabataslak halinde belli belirsiz görünür olduğunu gördüm. Bir an için taş kesilip kaldım. Vay amma acayip şey. Yedi büyük olanı. Çok acayip. Tam ayak hayaleti gibi bir şey değil mi? Biraz tereddüt etti. Sonra da bir elini ileri doğru uzatarak yaklaştı. Oğlanın ne yakaladığını merak eden bir adam damladı. Sonra da bir kız. Olan bir saniye içinde bana dokunacaktı. İşte o zaman ne yapmam gerektiğini fark ettim. Bir adım attım. Olan bir çığlık atarak geri kaçtı. Hızlı bir hareketle kendimi yandaki evin revakını attım. Ama ufak oğlan hareketleri izleyebilecek kadar keskin gözlüydü ve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 Ve ne kadar tutmaya çalışırsam çalışayım arada bir hapşırmayı engelleyemiyordum. Ve karşıma çıkarken havaya dikilmiş burnuyla meraklı meraklı etrafı koklayan her köpek beni dehşete düşürüyordu. Sonra koşuşan adamlar ve olanlar geldi. Önce biri sonra diğerleri koşarken de bağırışıyorlardı. Bu bir yangındı. Benim pansiyonun olduğu tarafa koşuyorlardı. Caddenin aşağısına doğru bakınca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 Sonunda bir kuş tüyü yorgan yığınına razı olmak zorunda kalacaktım. Bir sürü çikolata ve meyve şekerlemesi olan bir bölüme rastladım. Benim için yeterli olandan çok daha fazlası vardı aslında. Ve biraz da beyaz burgonya çarabı aldım. Bu bölümün yanında bir oyuncak bölümü vardı. Aklıma parlak bir fikir geldi. Birkaç tane yapay burun buldum. Palyoço burnu gibi. Bilirsin işte. Ve koyu renk bir gözlük bulmayı düşündüm. Ama Omnios'ta gözlük satılan bir kısım yoktu.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 Tezgahtan bir sandalye kaptım ve sandalyeyi havaya döne döne bağıran o salan üzerine attım. Döndüm. Bir köşeyi döndüğüm anda bir başkasıyla karşılaştım. Onu da fırıldak gibi döne döne yolladım. Merdivenlere koştum. Ayakta kalmayı başardım. Hey diye bağırdı ve hemen ardımdan merdivenlere tırmanmaya başladı. Merdivenlerin yukarısında yığılmış bir sürü şu parlak renkli çömlek gibi şeylerden vardı. Neydi onların adı? Resimli çömlekler diye uydurdu kempi.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 Bir şeyler yapma arzumla öfkeden çılgına dönmüştüm ve kafamda da nasıl hareket etmem gerektiğine dair en ufak bir fikir yoktu. Bölüm 23 Dur sokağında Ama şimdi anlamaya başlamasındır, dedi görünmez adam, ne kadar zor bir durumda olduğum, ne bir barınağım, ne de üstüme giyecek bir şeyim vardı. Giyisi bulmak, bütün avantajlarımı bir kenara itmek, kendimi tuhaf ve korkunç bir şey haline getirmek demekti. Hiçbir şey yiyemiyordum. Çünkü yemek...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 Yeniden soğuk aldığımı ve hapşırıklarım dikkatimi çekmesin diye bir süre sonra dışarı çıkmam gerektiğini fark ettim. Sonunda aradığım şevek kavuşmuştum. Dururi sokağa yakınlarında, arka yollardan birinde, pis, örümcek ağları içinde vitrini cicili bicili giysiler, taklit mücevherler, peruklar, terlikler, tiyatro maskeleri ve tiyatro ile ilgili fotoğraflara dolu küçük bir dükkan. Eski moda, alçak tavanlı ve karanlık bir dükkandı bu. Üzerindeki evde dört kat boyunca karanlık ve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 diye bağırdı Kemp. Evet, bayılttım. Merdivenlerden aşağı indi sırada arkasından sahanlıkta duran bir tabureyle vurdum. Eski pabuçlarla dolu bir torba gibi aşağıya indi. Ama bana bak, insanlığın ortak gelenekleri. Onların hepsi sıradan insanlar için yararlı. Ama sorun şuydu. Kemp, evden o beni görmeden kılık değiştirmiş olarak ayrılmam gerekiyordu. Bunu yapabilmemin başka bir yolunu düşünemiyordum. Sonra 14. Louis tarzı bir yelekle ağzını tıkadım ve bir çarşafla bağladım.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 Aşağı kattaki bir ekmekle biraz da ağır kokulu peynir buldum. Açlığımı yatıştırmaya yetip de artmıştı. Biraz brandi ve su aldım. Sonra acele paketlenmiş torbamın hala sessizce yatıyordu. Yanından geçerek yukarıya eski püskü giysilerin olduğu odaya gittim. Bu oda caddeye bakıyordu. Kirden kahverengiye dönmüş iki dantelli perde pencereyi kapatıyordu. Oraya gidip perdelerin arasından dışarıyı gözetledim. Dışarıda pırıl pırıl bir hava vardı.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 Yemeğimi yedikten sonra da bir pro yaktım ve nasıl hareket edeceğimi planlamaya çalıştım. Dışarıda da bir kar fırtınası bastırmak üzereydi. Üzerinde düşündükçe kamp, soğuk bir iklimde, pis bir havada ve kalabalık ve uygar bir şehirde bir görünmez adam olmanın ne kadar acizce bir saçmalık olduğunu daha da fazla anlıyordum. Bu çılgınca deneyi yapmadan önce binlerce avantajım olacağını düşünmüştüm. O öğleden sonrasındaysa her şeyi bir hayal kırıklığı haline gelmişti.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 Ne de spordan hoşlanırım. Peki ne yapacaktım? Bunun için mi sarılıp sarmalanıp bir muammaya, sargılar içinde kundaklanmış bir insan karikatürüne dönmüştüm? Durakladı. Tavrından anlaşıldığı kadarıyla gözleri pencere civarında geziniyordu. Ama Lipinke nasıl gittin? Dedi Kemp. Endişeyle konuğunun konuşmaya devam etmesini sağlamaya çalışarak. Oraya çalışmaya gittim. Tek bir umudum vardı. Bir fikir gibi bir şey. Hala aklımda. Gerçi artık tamamen işe yaramaz bir fikir haline geldi. Geri dönebilmek için bir çare. Yaptıklarımı yeniden tamir edebilmem için. istediğim zaman, görünmez olarak yapmak istediğim her şeyi yapıp bitirdiğim zaman. İşte şimdi seninle asıl konuşmak istediğim de bu. Doğrudan Lipink'e mi gittin? Evet. Sadece 3 ciltlik not defterlerimi ve çek defterimi, giysilerimi ve iç çamaşırlarımı almam ve şu fikir üzerinde çalışabilmem için bir miktar kimyasal madde ısmarlamam gerekti.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 O serseriyi defterlerimin ve eşyalarımın bana nasıl gönderileceğine karar verene kadar para kutusu ve hamal olarak kullanıyordum. Orası açık. Sonra da hayvan herif beni soymaya kalkışmaz mı? Defterlerimi saklamış Kemp. Defterlerimi saklamış. Onu bir elime geçirirsem en iyi fikir ilk önce defterleri ondan almaya çalışmak olacak. Ama neredeki şimdi biliyor musun? Kasabanın karakolunda kendi isteğiyle karakolun en zor girilen hücresine tıkılmış it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 Yukarıya çıkan ayak sesleri var, dedi alçak sesle. Saçma, dedi Kemp. Bir bakayım, dedi görünmez adam ve kolunu uzatarak kapıya doğru yaklaştı. Sonra her şey çok hızlı gelişti. Kemp bir an duraksadı. Sonra yolunu kesmek için önüne doğru atıldı. Görünmez adam irkildi ve öylece baka kaldı. Hain, dedi. Ses ve birden sabahlığın önü açıldı. Ve görünmeyen oturup üstündekileri çıkarmaya başladı. Kemp hızla kapıya doğru üç adım attı.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 Kendini savunmak için tokmağı bırakmak zorunda kaldı. Arkaya doğru savruldu. Geri geri giderek sertçe sahanlığın köşesine gömüldü. Boşalmış olan sabahlık kafasından aşağı geçirilmişti. Merdivenlerin ortasında kempin mektubunu yolladığı Bördak polis şefi Albay Edye duruyordu. Kempin birdenbire ortaya çıkışına hemen ardından da bomboş bir giysinin havada savruluşunun oluşturduğu o tuhaf manzaraya bakarak kalmıştı. Kempin düştüğünü sonra tekrar ayağa kalkmaya çalıştığını görmüştü.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 Engel olamazsak cinayet değişleyebilir. Panik yaratacakmış. Kimse durduramaz onu. Dışarı çıktı şimdi. Küplere binmişti. Yakalanması gerek dedi Edi. Bu kesin. Ama nasıl diye bağırdı Kemp ve birden düşüncelere gömüldü. Hemen başlamalısın. Bütün adamları işe koşmalısın. Bu bölgeden ayrılmasına engel olmalısın. Bir kaçarsa bütün taşrada cinayet işleyerek ve insanları sakat bırakarak istediği gibi dolanabilir. Bir terör dönemi başlatmayı düşünüyor. Terör dönemi anladın mı?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 Biriniz aşağı gidin ve gelip bizi alacak bir fayton bulun. Çabuk. Şimdi kamp başka. Köpekler dedi kamp. Köpek bulun. Onu göremezler belki ama kokusunu alırlar. Köpek bulun. Peki dedi Edi. Pek bilinmez ama Hastid'deki hapishane görevlileri tazıları olan bir adam tanıyor. Köpekler başka? Aklınızda olsun dedi kamp. Yedikleri görünüyor. Bir şeyler yediği zaman yiyecekler hazmedilene kadar görülebiliyorlar. Bu yüzden bir şeyler yedikten sonra saklanması gerekiyor. Her yerde devreyeler dolaşmalı. Her çalılığı, her sessiz köşeyi aramalısınız. Bütün silahları, silah yerine kullanılabilecek her gereci kaldırın. Öyle şeyleri uzun süre taşıyamaz. Birinin elinden kapıp insanlara saldırabileceği her şey saklanmalı. Yine peki, dedi Edi. Onu yakaladık sayılır. Yollarda ise, dedi Kemp, sonra durakladı. Evet, dedi Edi. Toz haline getirilmiş cam, dedi Kemp. ''Bu çok gaddarca biliyorum ama onun yapabileceklerini bir düşün.'' Eddie dişlerinin arasından havayı çekerek tısladı. ''Bu pek sport bence değil, bilmiyorum ama toz haline getirilmiş cam hazırlatacağım. Eğer çok ileri giderse ama insanlıktan çıkmış diyorum.'' dedi Kemp. ''Bir terör dönemeci başlatacağından, şu kaçışının yarattığı heyecandan kurtulur kurtulmaz, şu anda seninle konuştuğuma emin olduğum kadar eminim. Tek şansımız onun bir adım önünde olmak.''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 Katlı duran kaprağın ters tarafını çevirdi ve adresin olduğu tarafta Hintan'dan damgasını ve o can sıkıcı ayrıntıyı iki pens ödenecek yazısını okudu.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 Birlikte çalışma odasına gittiler. Eddie'ye görünmez adamın mektubunu verdi. Eddie mektubu okudu ve hafif bir ıslık koyverdi. ''Ve sen'' dedi Eddie. ''Bir tuzak kurmayı öneriyordum'' dedi Kemp ve önerimi bir hizmetçiyle yolladım ona. Eddie bir süre Kemp'in küfürlerini dinledi. ''Defolup gidecektir'' dedi Eddie. ''O gitmez'' dedi Kemp. Yukarı kattan yankılanarak çınlayan bir cam sesi geldi. Eddie'nin gözleri bir an için kempin cebinden çıkartır gibi olduğu küçük altı patların gümüşü pırıltısını yakaladı. Pencerelerden biri, yukarıdakilerden dedi kemp ve birlikte yukarı çıkmak için öne düştü.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 Ama bu aptallık, pencerelerin kafesleri kapalı. Camlar dışarı dökülecek, ayağını kesecek. Bir pencerenin daha parçalandığı duyuldu. İki adam da sahanlıkta akılları karışmış halde kala kalmışlardı. Buldum, dedi Edi. Bana sopa gibi bir şey ver. Ben de aşağı karakola gidip tazıları yollattırayım. Bu onu sakinleştirir. Yakında sayılırlar. 10 dakika sürmez. Başka bir pencere daha aynı kaderi paylaştı. Tabancan var mı? Diye sordu Edi. Kemp'in eli cebine gitti. Sonra durakladı.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 Sürgüler de tekrar yerlerine giriyorlardı. Edip bir an için tereddüt etti. Sırtı kapıya dayalı olduğunda kendini daha güvende hissediyordu. Sonra omuzlarını kaldırıp dimdik bir şekilde merdivenlerden uygun adım inmeye başladı. Bahçedeki çimenlikten geçti ve bahçe kapısına doğru yaklaştı. Çimlerin üzerinde hafif bir meltem dalgalanıyor gibiydi. Bir şey yanına yaklaştı. ''Bir saniye dur'' dedi bir ses. Edip taş kesilip kaldı. Eli altı patların üzerinde kasıldı.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 Görünmez adamın kaygan kollarından ya da bacaklarından birini yakalamaya çalıştı. Ayağa kalkmaya uğraştı ama geri düştü. "Kahretsin!" dedi Edi. Ses güldü. "Kurşuna yazık olmasa seni şimdi öldürürdüm." Edi, altı patların 2 metre kadar ileride havada öne doğru dönmüş olarak durduğunu gördü. ''Ee'' dedi Edi oturarak. "Ayağa kalk!" dedi ses. Edi ayağa kalktı. "Dikkat et!" dedi ses. Sonra da sert bir tonla "Numara yapmaya kalkma!"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 Eddie'yi dışarı gönderdikten sonra yukarı kata fırlamıştı ve şimdi de cam kırıklarının arasında çömelmiş çalışma odasındaki pencerenin eşiğinin kenarından dikkatle dışarıya izliyordu. Eddie'nin görünmeyenle konuşarak ayağa kalktığını gördü. Niye ateş etmiyor diye fısıldadı Camp kendi kendine. Sonra tabanca hafifçe kımıldadı ve yansıyan gün ışığı kampin gözlerini kamaştırdı. Elini gözlerinin üstüne koyarak gölge yapmaya ve bu kör edici ışığın nereden geldiğini görmeye çalıştı.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 Bir an sonra pencere açılmıştı. Hizmetçi kız dışarı çıkmaya çalışıyordu. Sonra kız aşağı doğru eğildi ve çalılıkların arasında kayboldu. Bay Hillis bütün bu olup biten şaşırtıcı olaylar karşısında yüksek sesle anlaşılmaz bir şeyler bağırarak ayağa kalktı. Kemp'in pencerenin eşiğinde durduğunu, aşağıya atladığını ve neredeyse aynı anda çalılıkların içindeki bir patikadan koştururken tekrar belirdiğini ve koşarken de görülmemeye çalışan bir adam gibi eğildiğini gördü.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 Bir anda ev çığlıklar ve talimatlarla telaşla koşuşan ayak sesleriyle dolmuştu. Bay Haylis verandaya açılan Fransız tarzı pencereyi kapamak için kendisi koşturmuştu. Tam o sırada bahçe titinin üzerinde kampin kafası, omuzları ve sonra da dizi belirmişti. Bir an içinde kemp, kuş kuşkonmazları yarıp geçmiş ve tenis oynanan çimlerin üzerinden eve koşmaya başlamıştı. ''İçeri gelemezsiniz'' dedi Bay Haylis sürgüleri kapatarak. ''Peşinizde üzgünüm ama içeri gelemezsiniz.''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 Çünkü daha önce görünmez ayaklar kuşkonmazların orasını burasını ezmeye başlamıştı. Bunu gördüğü anda Bay Hillis telaşla yukarı kata kaçmıştı. Kovalamacanın sonrası onun idrakinin dışında kalmıştı.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 Kemp ona bir av köpeğinin geyiğe yapıştığı gibi yapıştı ve bir düzüne kadar el görünmeyene yakalayıp kavradı ya da derisini çizip geçti. Tramvayın kondüktörü boynunu ve omzunu yakalayıp onu geriye doğru yıktı. Can havliyle güreşen adamlardan oluşan yığın tekrar yere gömüldü ve yerde yuvarlanmaya başladılar. korkarın birkaçı da vahşice tekmeliyordu. Sonra birden acayın, acayın diye şiddetli bir çığlık koptu ve boğulan birinin sesine dönüşerek hızla söndü gitti. Geri çekilin, size aptallar dedikem boğuk bir sesle ve o iri yapılı adamları gayretle itelemeye başladı. Yaralandı diyorum size, geri çekilin. Sonra bir boşluk açabilmek için kısa süreli bir itiş kakışı oldu. Sonra meraklı gözlerden oluşan bir çember göründüğü kadarıyla doktorun yerden 40 santimetre kadar yukarıda havada diz çöktüğünü ve görünmeyen kolları yere doğru bastırdığını gördüler. Doktorun arkasından da bir inzibat görünmeyen ayak bileklerini tutuyordu.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 Sonra da görünmeyen şeyin yan tarafında yere diz çöktü. Kalabalığın baskısını arttıran yeni insanlar geldikçe bir itişip kalkışma başlamıştı ve ağır ağır yürüyen ayak sesleri geliyordu. İnsanlar evlerinden çıkmaya başlamışlardı. Şenkriketçilerin kapıları birdenbire sonuna kadar açılmıştı. Çok az konuşma vardı. Kemp ellerini görünmeyenin üzerinde gezdirdi. Elleri sanki boş havada sallanıyormuş gibi görünüyordu. Nefes almıyor, dedi. Sonra da nabzını hissedemiyorum. Yan tarafı ah.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 Durmaksızın ağzını aradığı ve Ediye'de sık sık sorguya çektiği halde hanın sahibi dışında tek bir tanrı kulu bu defterlerin içlerinde yatan o anlaşılması son derece güç görünmezlik sırrı ve onun gibi bir düzine daha tuhaf sırlı orada olduklarını bilmez ve o ölünceye kadar da hiçbiri bilemeyecektir. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.